Geçen hafta namazda yapılması mübah olan fiillerden bahsettik. Buna örnekler verdik hadislerden. Peygamber sırasında namaz kılarken Hazreti Ayşe'ye kapıyı açması, torununu işte secdeye gitmeden önce kucağında tuttuğunu, secdeye giderken torununu bırakıp secde ettiğini, sonra kalkarken tekrar kucağına aldığını vesaire benzeri zaruretler halinde, zaruret olan durumlar dahilinde her Müslümanın namazda bazı hareketlerde bulunmasının mübah olduğunu yapılabileceğini, bunların namazı batıl kılmayacağını anlattık. Sonra bir meseleye daha değindik. Ne dedik? Kunuttan bahsettik. Peygamber Salah Aleyhisselam farz namazlarda kunut yapmış mıdır? 40 gün yapmıştı? O kurraları, sahabenin en büyüklerini, alimlerini şehit eden o işte kafir birkaç kavme, Peygamber Salah Aleyhisselam sabah namazında <gülüyor> kunut yaparak e, amelde bulunduğunu ve kunut yapmanın farzlarda caiz olduğunu, bu meselede alimlerin görüşlerinin olduğunu bir kısmın bunu nehyettiğini hatta Ebu Hanife ne diyordu buna? Bu mensuh bir bidattır diyordu. Nesh olunmuştur Bunu bugün yapmak bidattır diyordu Ebu Hanife. Diğer bir gru, grupta ne diyorlardı? Yapılması duruma göre caiz olan bir ameldir, müstehaptır diyorlardı. Vallahu alem İbnül mesele meseleleri sözünü naklettikten sonra nokta koymuştu. Yani yapanlar da yapmayanlar da neydi? Birbirlerini şey görmelilerdi. Ee, musammahalı bir şekilde yaklaşmaları lazımdı. Şimdi salatut tatavu yani nafile namaz. Bu hafta nafile namazlar. Nafile namazların ölçüsü çeşitleri bunlarla alakalı inşallah dersimiz. Nafile namazlar diye başka Ney? Tarifi nedir bunun? Vacip olmayan taatlere tatavu denir. Yani nafile. Allah Azze ve Celle'nin emretmediği, bize vacip kılmadığı, farz kılmadığı her amel nedir? Tatavudur, nafiledir. Bizim kendi isteğimizle yaptığımız amellerdir. nedir? söyle suyla'nil İslam. Nebi Salseme, İslam hakkında sorulduğunda hamse salavatin fil yevmü ve leyle diyor. Gece ve gündüz kıldığım beş vakit namazdır diyor. Fekâle sâil soran dedik hel aleyye gayrihe. Bunun dışında bana bir şey var mıdır? Tamam beş vakit namazı ben sabah öğle ikindi akşam yatsı kıldım dediğini yaptım. Bunun gayrısında bana yükletilen bir vacip var mı? Kâlele ille entetavvû. Yani ancak senin tatavvû, yani kendi nefsinden Allah'a itaat olsun diye kıldığın, yaptığın ibadetler nedir? Onlar senin amel defterine yazılacak amellerdir. İstediğin kadar yapabilirsin. Nebi Salasen böyle demişti. Ona soran sahabeye. Peki tatavvû namazın, yani nafile namazın ehemmiyeti, önemi nedir? neden nafile ibadetlerde önce namaz? Çünkü diyor ki enne hayre amalukum es sala. En hayırlı ameliniz nedir? Namazdır diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden nafileler içerisinde yapılacak ilk ibadet nafile namazdır. Başka ne faydası vardır? Nafile namazın. İnsanın cennetteki derecesi artar nafile namazı arttıkça. Neydi bunun delili? Rabbi ibni Malik o diyordu ki kala kala Rasul Nebi Salim dedi ki Sal, Yani şimdi Nebi Salim'e geliyor. Ben seninle beraber cennette arkadaş olmak istiyorum diyor. Fil fakal Fakat o yani bu bahsettiğin, tabi hadisin öncesi var burada kısaltarak almış. Bazı yapması gereken şeylerden bahsediyor Nebi Salim. Ben bunları yaparsam seninle beraber olur muyum diyor. قال فاعني nefsike bi بكفة السجود Çokça secde ederek bana yardım et diyor. Sahabeye peygamber sağ olsun. Yani onun secdesi arttıkça ne olacak? Cennetteki derecesi artacak. Cennette en üst mertebelerde kimindir? Peygamberlerin, salihlerin, Sırtların ve şöhedaların. O yüzden bizim nafile namazımız arttıkça cennetteki derecemiz de ne yapacaktır? Artacaktır. Şunu kesinlikle insan ne yapmasın, unutmasın kıyamet günü cennete girenler dahi pişman olacaklar. Hani cehennemlikte pişman ne olacak? Allah'a keşke itaat etseydik, keşke Müslüman olsaydık da cennete girseydik. Cennete girenler de pişman olacaklar. Keşke daha fazla amel işleyip de daha yüksek derecelere erişseydik diye. Yani hiç kimsede bir mutmainlik söz konusu olmayacağı için bu pişmanlığı yaşamamak için dünyada edebildiğimiz kadar secdeleri arttırabilmemiz lazım. Yine başka bir hadiste nebi sallallahu aleyhi diyor ki aleyke bir katreti sucud sana tavsiyem secdeyi çok çok arttır. Fe secdeten sen Allah için hiçbir secde etmeye ki illa rafa'ak Allahu biha daraca. Allah bununla senin dereceni arttırmış olmasın. Allah azze ve celle bununla birlikte de ne yapacaktır diyor? Senin bir hatanı silecektir diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani secde dereceyi arttırdığı gibi bir hatayı da bizden ne yapacak? Kaldıracağı için. O yüzden nafile namaz, nafile ibadetler içindeki en yüce ameldir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belirttiği gibi. Aynı şekilde başka bir faydası da şu olacak. Eğer kıyamet günü kulun farz namazları eksik gelirse. Şimdi ne demek? Biz her zaman belki farzları eda ettik. Ömrümüz boyunca bir Müslüman olarak. Ama bunun abdestin şartları var, namazın şartları var, huşusu var değil mi? 50 tane şartı var. Bizim her namazımız sanki kamil mi ki her farzımız kabul olsun. Belki riya için kıldık bir tanesini. Belki bir tanesine gösteriş karıştı. Belki bir tanesinde abdestimiz eksik. Belki bir tanesinde necaset bulaştı. Allah ameli kabul etmedi. Allah Azze ve dilemesi dilemesindedir. İşte bu eksik gelen farzlar neyle tamamlanacak? Kıldığımız nafile namazlarla tamamlanacak. Hadiste nebi sallallahu şöyle diyor. Kadara Rasullah sallallahu aleyhi ve sellem elle evvelu ma yuhasibu'n nas bihi al-qiyamah min a'malihim as-salah. İnsanların kıyamet günü ilk hesaba çekilecekleri amel namaz amelidir diyor. Yakulu Rabbuna lil malaike Rabbimiz diyor. Meleklere de ki ve Allah daha da iyi bilmesine rağmen böyle söylüyor. Unzuru fi salati abdi. Kulumun namazlarına bakın diyor. Tamam mıdır, eksik midir? Allah Azze ve Celle meleklere soruyor. Fe inkâne temme, eğer tam ise, ketebet lehu Ona tam bir şekilde yazılır. Namazları tamdır bu adamın diye düşünün nasıl vesika veriliyor. Bu adamın vergi borcu yoktur diye vergi dairesinden. Bunun namazları tamdır diye yazılır diyor ona. Ve inkâne intakasa, eğer eksik gelirse, bu farzlarda eksiklik varsa bir şey Bakın bakalım diyor Allah Azze ve Celle kulumun tatavu yani nafile namazı var mıdır? Eğer nafile namazı varsa Allah Azze ve Celle kulumun farzlarını nafileden tamamlayın diyor. Hadis nerede geçmiş? Bu hadisin şeyde Tazim-i Kadri Salah namazında da bu kitabın yazarı tahkikiyle beraber nakletmiş. Hadis senet olarak sahih. Muhaddisler öyle rivayet etmişler yani hasen veya zayıf senetli bir hadis değil dedik ki nafile namaz nafile namazında kısımları var peki mukayyer mi bırakıldık yani nafile istediğin gibi kıl kafamıza göre mi bunun bir sınırı var mı bunun e, şeyleri var kısımlar var birinci kısım mutlak tatavu yani mutlak olarak nafile nedir bu yani hiçbir sebep olmadan hiçbir emir yokken kendi içimizden bir şeye, bir ibadete niyetlenmek Allah'a yaklaşmayı niyet ederek tekbir alıp namaza durmak. işte bu namazlar mutlak tatavudur, mutlak nafiledir. Burada kaç rekat kıldığının, işte kaça niyet edip kaçta bitirdiğin önemi yok. Çünkü mesela dörde niyet ettin, ikide kestin mesela. Bunların hepsi caizdir yani. Niye? Bu mutlak tatavudur. Senin içinden gelmiştir. Rabb'e yakınlaşmak istemişsindir. Ona nafile ibadet yapmak istemişsindir. Burada ne yapabilirsin? 4'e niyet edip 2'de selam verebilsin. Çünkü bu senin nefsinden gelen bir şeydir. Niyetini kısaltıp uzaltabilirsin. 2'ye niyet edersin. 6 rekat, 8 rekat, 10 rekat kılarsın. Burada sahih görüşe göre Müslüman muhayyer bırakılmış. Delili var. Hiçbir şey işkenmeden değil. An-Ebi Zer radiyallahu anhu Ebi Zer radiyallahu geliyor hadis. Salle adeden kefiran. Çok namaz yani çok rekatlı bir namaz kılmış Ebu Zer. فَلَمَّا سَلَّ قَالَ لَهُ الْاَحْنَفَ selam verdiği zaman diğer sahabe ona diyor ki hel tedri insarafe't ala şerf'i veya ala vitr sen yani kaçta bitirdiğini biliyor musun tek tekle mi selam verdin çiftte mi selam verdin yani tam kıldı mesela yedi sekiz oldu ama sekiz mi dokuz mu bilmiyor yani Ebu Zer bile unutmuş o kadar uzatmış yani sahabe ona sorduğunda gale illa ekun edri ben bilmesem de Allah biliyor diyor Ebu Zer yani Allah kaç rekat kıldığından haberdardır. İnni semi'tu'l-halile ebel kasın Ben dostum Ebu Kasım'dan yani Peygamber sallallahu aleyhi ve kastediyor. Ben Muhammed sallallahu aleyhi şöyle duyduğumdur. Yakulu: "Mâ 'abdin yesudü secdeten illâ rafa'ahu Allahu Hiçbir kul yoktur ki Allah secde etmesin onunla beraber Allah onun cennette bir derecesini arttırmıştır hadisini okuyor Ebû Zerr Yani sahabenin böyle bir fiili nedir? E, sabittir. O yüzden bizim de böyle bir şeyle amel etmemiz caizdir. Peki bu nafilede mutlak tatavuğu dediğimiz yani mutlak yani seni, senin keyfine kalmış olan bu nafilede ne zaman teşehhüt yapılır? Teşehhüt nedir? Oturuş var ya. Yani dua ettiğimiz, teşehhüt ettiğimiz yer. Ne zaman olur? Ee, burada da alimler tabii bazı kısımlara ayrılmışlar, ihtilaf etmişler. Demişler ki, racik görüşümüz burada söylüyoruz iki rekatlı bir teşehürt yapar. Mesela dört rekatlı bir nafile kılıyor ise ikinci rekatta ne yapar? Bir teşehürt yapar. Dördüncü rekatta tekrardan teşehürt yapar. Eğer adet tek ise kesinlikle ne zaman yapması lazım? Üçüncü rekatta ne yapması lazım? Mutlak olarak teşehürte zaten oturması gerekiyor. Dört şekilde irdelemişler. Demişler ki, birinci görüş demiş ki, Her iki rekatta bir şey yapar, teşehüt yapar. Mesela ben 10 rekatlık bir nafile namaz kılıyorum. Her iki rekatta bir ne yapmam gerekiyor benim? Teşehüte oturmam gerekiyor. en Her rekatta ama mesela 1-2-3 tutup ben her rekatta oturamam. Böyle bir teşehüt yapamam. Yani bana serbest bırakıldı diye. Çünkü bu nedir diyor alimler? Bu dinde yeni bir şey icat etmektir çünkü peygamber Efendimiz böyle bir fiili ne de sahabenin böyle bir fiili sabit olmamıştır. İkincisi Leycezu ziyade ale teşehhuden bihal min as wahide Bir namazda iki teşehütten fazla teşehhüt yapmak caiz değildir demişler. Bu da ne demek oluyor? Yani nafile namazı en fazla 4 rekat kılabilirsin demek oluyor. Bu da ikinci grubun görüşü. Ve en yakuna beyne İki teşehhütün arası da iki rekattan fazla olamaz demişler. Yani en fazla alimlerin cevaz verdiği dört zekat. o da arada bir teşehhüd yapmak şartıyla beraber iki iki kılmaktır tek selamla. Bu diğer görüşün şeydi. İmam Nevevi bu görüş için "Vav kavi ve zahir-i demiş yakla diye. Yani sünnete uyan zahir görüş de budur demiş İmam Nevevi Rahimullah. Gece namazı bahsinde bunun tahsilatı gelecek inşallah. Üçüncü grup demiş "Enne yecize illa fil akhir" sadece sonun sonuncu teşehhüdde oturur demiş bu üçüncü grup. Galen ve vahva Bunlar karıştırdılar demiş İmam Nevevi. Ee, yalnız İmam Nebevi burada hata etmiş. Çünkü nebi sallallahu bunun yapıldığına dair ne var? Bir haber sabit. Çünkü vitir namazında nebi Salasem ne yapıyordu? Teşehhüd yapıyordu tek rekat olmasına rağmen. Dördüncü grup yecuzut teşehhüd fi ve fi kulli görüşte abartmışlar biraz her rekatta teşehhüt yapabilir isterse demişler. Nebevi bunun için demiş ki o daifun, ev batıl. ya bu zayıftır ya da batıl bir görüştür demiş. Yani ulema bu görüşü kabul etmemiş racih olan birazdan da tefsilatı gelecek inşallah iki rekatta bir teşehhüt yapmak ve iki rekatta bir selam vermektir. Peki nedir? el <gülüyor> En faziletli olan nafileleri kaç kaç kılmaktır? İki iki kılmaktır. İki kılıp selam verip kalkıp bir iki daha üzerine eklemektir. La harif en el afdal en yeslem min kul rakateni fi en navafil Burada yok yani. Bütün alimler bunun eftal olduğunu. eftal ne demek? Daha faziletli olduğuna ittifak etmişler. Neymiş? Gündüz nafileleri de olsa, gece nafileleri de kasıt ne? Öğlen ikindi e, ve öğlen ve ikindi gündüz. Onun nafile namazları gündüz nafilesi. Akşam yatsının namazları. Bunlar da neyin nafileleri? Gecenin nafileleri. Bunların hepsi 2 çünkü hadiste diyor ki Salatul ne Gece namazı 2-2'dir iki dir bir salamsan. Bu hadiste sahih kaynaklarda Buhari ve Müslim ittifak etti Ömer'den rivayet etti hadistir. Gece namazını ne bir salamsan iki iki kılmıştır. Bu da bir yani bunun faziletli olduğuna bir delil teşkil eder. Bu anlar afterfi Salatul Layli one gece ve gündüz namazların en faziletli olması en yüselememin atin. Yani iki rekatta bir selam verilmesi meselesi kimin görüşü? Ebu mezhebu Malik ve Şafi ve Ahmed ve Davut Davut'tan kastık kim? El Zahiri ve İbnü'l-Mundzir. Bunlar bu görüşe gitmişler. <gülüyor> <gülüyor> ve hakki anil Hasan ve Said İbnü Cübeyr, Hasan el ve tabiinin büyüklerinden Said İbnü Cübeyr de bu görüşe gitmişler. Yani gece ve gündüz nafilelerinin ikişer ikişer kılınması görüşüne gitmişler. Ve kâl Ebu Hanife et-teslim min rak'atayn ev arba fi salat en Gündüz nafilelerinde dört rekatta dört rekati bir kılmak tek selamda kılmak veya iki iki kılmak nedir demiş siva eşittir aynıdır demiş fi fazileti birdir buala yazıydı alazelik bunun üzerine de arttırılmaz demiş yani ebu hanife'nin yanında da ister iki iki kılın ister dört kılın tek selamla İkisi de fazilette aynıdır demiş ebu hanife rahimullah ve salatul lail rakaten ve dört ve altı ve bir teslimetin bir selamla beraber 2 4 6 8'e kadar kılınabilir demiş Ebu Hanife. Wala yazidu ala seman ama yani bu seman bu 8'in üzerine de kesinlikle ne yapılmaz? arttırılmaz demiş Ebu Hanife gece namazının için. Bunlar mutlak tatavudu. Yani mutlak nafile namazlardı. Bir de mukayyet olan yani mukayyetten kasıt değil. Allah kasıt ne? Allah ve Resulü'nün sınırlama getirdiği nafileler. Yani onların yaptığı ama onların belli bir sınır getirdiği nafileler. Şimdi daha iyi anlaşılacak. Veya <gülüyor> salavatü'n-nebiyye <gülüyor> varıdın nasb Meşru'luğuna nas'ın bulunduğu nafilelerdir. Meşru'luğuna nas'ın bulunduğu <gülüyor> nafilelerin hepsi mukayet nafilelerdir. Mesela birinci örnek mukayet olan nafilelere sünnen-i <gülüyor> Ravatif sünnetlerdir. Biz bunu işledik. Hatırlayın birkaç hafta önce ravatif sünnetlerden bahsettik. Uyaya sünnette tabi atilil faladil hamset beş vakit namaza tabi olan nafilelerdi. Neydi? Sabahtan önce, öğleden önce ve sonra, ikindiden şey, akşamdan sonra ve sızdan sonra kılınan nafile namazlar mukayyet nafilelerdir. Bu da revatip sünnetlerde nedir dedik? Müekket ve gayrimüekket olmak üzere iki kısmı ayrılmıştı. Peki bu nasıldı? diyordu ki hadiste yani birinci gelen nakle göre revatip sünnetler kaç rekat? 10. 10 rekat. Kimden geliyor? i̇bn Ömer'den geliyor. Radıyallahu <gülüyor> anhu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden 10 rekat ezberledim diyor. Ney? Vahi ney? Onlar rakat eteni öğleden önceki iki rekat Vurak eteni öğleden sonraki iki rekat Vurak eteni Badel magrib, akşam namazından sonraki iki rekat Vurak eteni işe yatsın namazından sonraki iki rekat Vurak eteni sabah namazından önceki iki rekat ve bize de kal vel ve Hanbeliler ve Şafi'ler ne yaptılar? Bu hadisi istidlal ettiler. Ve revatif sünnetlerin 10 rekat olduğunu söylediler. Ve indel Hanefiye. Hanefilerin yanında ise şu rivayet var. Kimden geliyor? Aişe <gülüyor> radıyallahu anh anhadan geliyor. Onun farkı ise şu. Aynı öğleden önce 4 rekat diyor. i̇bn Ömer öğleden önce 2 rekat demişti. Aişe radıyallahu anh, öğleden önce 4 rekat diyor. Ee, Hatta şöyle diyor hadisen-i nebi sallallahu aleyhi ve sellem la Nabi öğleden önceki bu dört teketi hiç terk etmez diyor hadiste. Wan ummu Hubeyb e, radiyallahu anha hübeyb, radiyallahu anha diyor ki semaitu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul: "Men salle 12 Her kim gece ve gündüz 12 rekat nafile kılar ise Bunya lehü fi'l cennet. O kıldığı nafilelerle cennette ona bir ev bina edilir diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis Ummu geliyor. Kâlet Ben peygamberden duyduğumdan beri bu sözü, bu nafileleri hiç terk etmedim diyor. Hadis Müslim ve Tirmizi'nin sahih senetle rivayet ettiği, Ebu Davud ve İbn Mace'nin ve ortaklık yaptığı, yani hadisin naklinde bir e, kuvvetli hadis yani o yüzden biz de bu görüşü alıyoruz ama şu çıkar bu yani bunların arası nasıl cem edilir yani mesela işimiz var gitmek zorundayız öğleden önce ne yapabilir Müslüman İbni Ömer'den gelen rivayete göre iki rekat kılabilir demek ki Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat kıldığı da olmuş dört rekat kıldığı da olmuş şimdi birazdan gelecek Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem bazı amelleri evde yapmış o yüzden Ayşe Radyallahu geliyor o ameller Başka hiçbir sahabe rivayet etmemiş. Sadece Ayşen Hadyalan diyor ki Nebi Salsam şu zaman şu namazı kıldı diyor. Nasıl anlaşılır bu? Demek ki Nebi Salsam yani bazı nafileleri sadece evde yapıyordu. Ne gibi? Tamam, Yok tamam öyle de. Bütün nafileler evde de. Mesela teravih namazı. İlk başta mescitte kılınca cemaat olunca neyden korktu? vacipliğinden, farzlılığından korkarak ne yaptı o teravih namazını? Evet. Kendi hücresinde, odasında kılmaya tek başına kılmaya başladı. Orada milletin içinde kılmasaydı kim bilecekti ki onun evde teravih kıldığını? Gene ya Ayşe Radyallahu'na rivayet edecekti ya da böyle bir şekilde ortaya çıkacaktı. Vallahi o yani arasını toplamaya kalkarsak Nasr'ın şu görünüyor, eğer zaruret hali olursa iki rekat ne yapabiliriz? Öğleden önce kılabiliriz. Ama işimiz yoksa, içimizden geliyorsa dört rekat da kılmak nedir? sünnettir. İlk e, mukayyet olan sünnetlerden, nafilelerden, sünnetir ül fecr. Sabah namazının sünnetidir. Aşar adayallahu anhadan geliyor hadis kalet, lem <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem alâ şeyin minel minhu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekatlık sünnetinden başka hiçbir nafileye bu kadar şiddetle ehemmiyet göstermezdi, önem göstermezdi. En çok koruduğu buydu yani. Yani bu iki rekatı koruyormuş Nebi Salah En çok bunlara önem gösteriyormuş. Çünkü ne diyordu başka bir lafızda? Nebi Salah Sallam bu sabah namazının fazileti hakkında, iki rekatlık sünneti. Dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Bu hadis nerede geçiyor? Müslim ve Timizli'nin sahih senetle rivayet ettiği hadis. Gali İbnü'l-Kayyım rahimehullah fî zâd zâdul ma'atü'r İbnü'l-Kayyım ve lîzâ lem yed'uhâ bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu hiç bırakmadı terk etmedi hiye ve'l vitr beraber sabah namaza ama dikkat edin nerede seferen ve lâ hazaran ister seferde olsun İster mukimken olsun nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu bir sabah namazının sünneti iki vitir namazını ne yapmıyordu seferde olsa dahi terk etmiyordu ve kane fis sefer <gülüyor> yuadibu ala sunnetil fecr vel vitr en şiddu min jami'in nawafil dun sa'iris nebi sallallahu aleyhi ve sellem seferdeyken diğer nafilelere göre bu sabah namazının sünnetiyle vitri daha şiddetle koruyordu ve devamında da İbnül Kam şöyle diyor Nebi sahasının seferdeyken sabah namazının sünneti ve vitir namazı haricinde sünnet kıldı da hiçbir şekilde sahabeden nakli olmamıştır diyor. Hanifi mezhebinden bazı görüşler var. Yani seferdeyken birinin sünnette de kılabileceğine dair Nebi sahasından böyle bir uygulama sabit olmadığı için biz böyle bir fiilden ne yaparız? Ne yaparız? Sakınırız. İbnül Kayyim de bunu belirtmiş. Peki burada müstehap olan şey nedir? Tahfif. Yani sabah namazın ilk iki sünnetinde hafif tutmak. Nasıl hafif tutmak? Yusene takvif olarak etel fecr. Bunu hafif tutmak müstehaftır. Bi şartin enle takillü bi vacib. Vaciplerden birini kaybetmemek şartıyla. Şimdi nefis sağsam hızlı kılmış diye sen rükuda düzgün durmazsan kıyama kalktığında düzgün durmazsan, sucudtayken, secdedeyken düzgün durmazsan o namaz batıl olur. Neden? Biz bunları neyden saydık namazın? Vaciplerinden saydık. Bunlardan birinin terk edilmesi demek ne demekti? Namazın batıl olması demekti. Bu rükunları terk etmeden sabah namazının sünnetini hafif tutmak nedir? Sünnettir. Ve an Aişe radıyallahu anha. Aişe radıyallahu anha diyor ki kene nebi salli rek'ateyn hafifeteyn بين الندى والاقامه من صلاه الصبح بيغمبر sabah namazında ezan ile kamet arasında ne yapardı iki tane iki rekat hafif namaz kılardı. gene ayşe radıyallah'ından gelen başka hadis kendim nebi sallallahu aleyhi ve sellem yukaffifu rak'atayn allatayn <gülüyor> hatta in ben şöyle derdim o kadar hafif tutardı ki diyor halkara bir ummul kitap acaba Fatiha'yı okudun mu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derdim yani o kadar kısa tutarmış nebi sallallahu aleyhi ve sellem Gene an Ebu Hureyret radiyallahu anha Resulullah sallallahu anha ne yapmış? Qara fikre fi rek'ateynil fecr kul ya eyyuhal kafirun Qul huvallahu ahad Nebi sallallahu sabah namazının sünnetinde bu iki sureyi ne yapmış? Okumuştur. Bunları okumakta sünnettir. Gene an İbni Abbas qale kane Resulullah sallallahu anha yakra fi rek'ateynil fecr Qulu amanna billahi ve me unzile ilayna. Bakara suresinin ilk cüzün son sayfası olan ayetler bunlar 136. ayet velati fi ali imran bir de şu ayeti okulmuş taale ila kelimetin sivam baina ana ve bainakum ayeti bu da e, ali imran suresi 64. Ayet. Gene bunları da sabah namazının sünnetinde okuduğu nedir? Sabittir bir salat. İbn Abbas'tan geliyor hadis. Hadis Müslim'in sahihinde tahric ettiği bir hadis. Ve akra ba'de'l fatiha fil avla aye min el 136. ayeti okunmuş. Eee Fatiha'dan sonra ve ikinci rekatta da ali imran suresi 64. Ayeti, zikrettiğimiz gibi bir de sabah namazının sünnetinden sonra şöyle bir mesele var. Yanı üzerine yatmak meselesi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra yanı üzerine bir müddet yatarmış. Ayşe قالت: "Kana Rasulullah bil bil min salat Sabah namazının farzından sonra müezzin indikten sonra iki tane hafif reket kılarmış. Bade en yestebine el fecr ta ki fecir belli olana kadar. ثُمَّ اِتَّ جَعَلَى شَقِّهِ Şu sağ tarafına ne yaparmış? ne bir sasam yatarmış. hatta يَعْتِيهَ الْمُؤَذِّنِّ الْاِقَامَةِ Müezzin kametleyene kadar bu hal üzere olurmuş. Şimdi burada mesele çıkıyor tabii yani. Biz yatmaya kalksak bir daha kalkamayız. Abdestle alakalı mesele gelecek de o, o bozuk bozmadı uymanın. Burada şu mesele var. Şimdi biz yatarsak kalkamayız bir daha. Namazın fazla gider. Yani bunları nasıl algılayacağız? Burada ulemanın zaten şimdi ihtilafı var. Orası geliyor. وَقَدْ اِخْتَلَفَ اَحْلِ الْاِمْ فِي حُكْمِ اِتْتِجَعُ Bu uzanmanın hüküm noktasında ihtilaf var. بَدَرَقْ اَتَيْ سُنَّتِ الْفَجْرِ عَلَى اَقْوَالِ Bazı görüşlere gitmişler. Bir yüstehap bu mutlaka. Mutlak olarak demişler ki müstehaptır. Yani yapabilirsin demişler. Kim demiş bunu? مَزْحَبُ شَافِي bu Musa al-Asâri, Vârâfi ibn Khudaych, Vânis tanes ne yapmışlar ve sahabeden bir kısım bu görüşe gitmişler. Yani müstahak oldu görüşüne. İkinci grup demişler ki vaciptir. Yani vaciptir. Bayağı bir abartmışlar. Onu söyleyen de kim? Şaz görüşler kimden çıkar? İbn Hazımdan çıkar. Hmm. Mesela bu, Ebu Muhammed İbn Haz. Hattaş demiş ki namazın sıhhat şartıdır demiş. Yanı üzerine yapmak Yani bir adam yanı üzerine yatmazsa sünnetten sonra o adamın namazı batıldır. İbn-i Hazm'ın yanında. Kale Şeyhul İslam'ın ne ve hâdâ mimme teferrâda bihî anil ümme. Bu diyor i̇bn Hazm'ın ümmetten ayrılıp tek kaldığı bir mesele deniyor. Demiş mi abi? Demiş. O da şunu delil edinmiş kendine. Ebu Hüreyre'den gelen hadisi. salla sallâ ahadukum hâtaynî kâble salâtü subh. Sizden biri sabah namazından önce iki reket kılarsa fel yetec'a alacimih el Sağ tarafına uzansın burada emir var yani emri yaptadır vücup usul kaidesi var emir vacipliği gerektirir ibni da şey yapmamak lazım yani hani nereden işkembeden mi çıkardı bunun izahı var başka bir hadisle cem edildiği zaman bunun buradaki emrin e, vacipli değil müstehaplı gerektirdiği anlaşılıyor çünkü ayşe radıyallahu anha eğer diyor şeyse uyanıksa diyor yani Hani uykusu yoksa yatmadan da kıldığı vardır diyor. Ayşe'den gelen hadisle cem edildiği zaman buradaki emrin müstehap olduğu, vacip olmadığı ortaya çıkıyor. Üçüncü grup mekruhtur demişler. Yani bu noktada Seleften mesela İbni Mesud, İbni Musayb, İbrahim Enneha'i hatta kadiyyat cumhur ulemanın görüşü budur demiş. Mekruhtur demiş. Yani sünnetten sonra birazcık uzanmak. Burada yani yapmasan daha iyi evladır diyen Hasanül Basri'den böyle bir görüş rivayet edilmiş bazıları da demişler ki gece namazına kalkan için bu istirahat müstahaptır yani böyle bir şart getirmişler adam gece namazına kalkmış uzun uzun gece namazı kılmış yorulmuş uykusuz yani biraz kesilmesinde bir mahsur yoktur demişler burada racih olan görüş müstahap oldudur ama iki şartla beraber yani tam müstahaptır uzanmak iki şartla birinci şart nedir evde olması mescitte olması değildir çünkü sahabeden mescitte nebi sallallahu aleyhi ve sellem rekat sünnet kıldıktan sonra uzamda hiçbir şekilde sabit olmamıştır. İkinci şart nedir sizce? Uyanan adam uyanan biri olması lazım. Hani biliyor kendisi yat şunu kalkamaz. Bu adamın gene yatması caiz olmaz. Heh. Bazı e, tembihler tabii ki bu noktada söz konusu sabah namazının sünnetiyle alakalı. Bazı <gülüyor> alimler e, sabah namazının sünnetinden sonra farzına kadar arada olan vakit var ya bu vakit içerisinde konuşmayı mekruh görmüşler. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bazı ashabı böyle yapmış hiç konuşmamışlar. Ke Ahmet mesela İmam Ahmet bin Hanbel de bu görüşü kabul etmiş. Ve İshak ibn Raheveh de bu görüşe gitmiş. Bunlar konuşmanın kerih olduğunu söylemişler. İkinci grup demiş ki böyle bir şey ne bir sabit değildir yani sünnet kıldıktan sonra insan boşdadır istediği fiilde bulunabilir demişler ki bunların görüşü de şeydir güçlü olan görüştür ya hatta bu meselede ee, şey demişler iki tane hadis mesela rivayet edilmiş hani hadisler senet olarak zayıf hani zayıf hadisle fadâlin amelden amel edilir diyen bir grup ulema var ya onlar bile bununla amel etmemişler. O kadar zayıf yani. Siz düşünün ne kadar zayıf hadisler olduğunu. <gülüyor> o yüzden böyle bir fiilde bulunmak nedir? Ee, doğru değildir. Diğer revatif sünnetlerden öğle namazının sünneti el-evval birincisi rek'atani kablehe ve rek'atani ba'de birinci şekli. Öğleden önce iki, öğleden sonra iki. Sünnet arasında evvel ve o zikirdir de burada hani kere olup olmamasını konuşuyoruz. Yani bu kendinden böyle nafiledir bu sonuçta. Sen zikir yapabilirsin de. Hani konuşmak. Ben zikir yapmıyorum. Ya ben yapmıyorum yani. Mesela örnek veriyorum. Ben burada senin Müslüman kardeşimle konuşman mekruh mudur? Hayır değildir. Öğlen namazından önce iki rekat. Önce iki rekat sonra. İbn Ömer'den gelen hadiste gösterdiği şekilde birinci şekli bu. Aslan ikincisi ise öncesinde 4 rekat sonrasında 2 rekat şekli bu da Ayşe radıyallahu anh'dan gelmiştir. 3. şekli de var gene. Bu da sabit. Öğleden önce 4 öğlenin farzından sonra gene 4. Bu da hadis. Nebi sallallahu diyor ki: "Men salle arba'a rakat öğleden önce kim 4 rekat kılarsa ve arba'an ba'daha harramahullah 'alan nar." <gülüyor> Allah'ını ateşe haram kılar diyor. Hadis Ebu Davud, Tirmizi ve Nesani sahih senetlerle rivayet ettiği Ahmet'in hakiminde birçok yolla sahihtir dediği bir hadis. O yüzden yani eftal bir ameldir. Dört Buna mı? devam etmek. Dört. dört. Öğleden sonra da dört kılmak ee, sağlam sünnetlerden ki kişiye ateşi haram kılan bir ameldir. Evet. Öğlen namazının sünnetinin kaza edilmesi yani kaza edilir mi daha doğrusu biz bu mesele değinmiştik? Edilir ne bir sasam ne diyor da hadiste bir kavun beni, bir kavim beni heh, ne yaptılar beni öğlen namazın ilk sünnetinden meşhur ettiler. son sünnetinden pardon ne yapıyor ne bir sasam onu ne zaman kılıyor? İkindiden sonra kılıyor. ikindi namazından sonra halbuki namazdan nehyetmişti tuttu ne yaptı ne bir kaza etti niye o kadar önemli o kadar müekked sünnetler bunlar. Başka ikindinin sünneti meselesi Türkiye'deki başka bir problem. Burada rahat bir sünnet yok. Peygamber sürekli yaptılar mesela. Lakin müslüh <gülüyor> hep ben müslühle kavla rakat Fakat iki rekat ikindiden önce kılmak müslühaptır. Neden? Nebi Sazem diyor ki benekulli edeneyin isale. Azanla ikamet arasında ne var? Her ezanla ikamet arasında iki rekat namaz vardır diyor. Yani namaz vardır pardon iki rekât Her ezanla kamet arasında namaz vardır. Bu hadise binaen ikindiden önce iki rekat kılmak da nedir? Meşrudur. Bir de şöyle bir hadis var. Rahimallahüm ra'an salla kable al asr İkindi namazından önce dört rekat kılan insana Allah rahmet etsin diyor. Hadis zayıf. Ebu Davut ve Tirmizi Ahmet çıkartmış ama senet olarak zayıftır. Fakat Elbani bunları muhalefet ederek hadis sahihtir demiş. Bu hadis sahih kabul edip de ikindiden önce dört rekat kılanlar da hata etmezler. Yalnız Türkiye'deki hani şöyle bir kanı var ya, hani bu revaat bir sünnetmiş gibi insanlar demiriyor. Yani bu büyük bir problem. Böyle bir sünneti söz konusu değil peygamber salsın. <gülüyor> Ayşe diyalarında şöyle bir hadis sabit. Ra'eten lem yakun Resulullah sallallahu aleyhi ve rekat var ki peygamber salsa onu gizli açık hiçbir şekilde terk etmedi. Rek'aten kable salati's sub sabah namazından önceki iki rekat ve ba'del asr İndi. Benim yanımda ikindiden sonra kıldığı namaz. Az önce bahsettiğim mesele var ya. Peygamber bunu mescitte hiç kılmamış aleyhissalatü vesselam. Çünkü sahabeden böyle bir nakil gelmiyor. Bunu nerede kılmış? Evine döndükten sonra Ayşe radıyallahu anh'ın yanındayken. Öyleyse bu da neyi gösteriyor? Peygamber bazı sünnetleri vardı evde hasta. Mesela cuma namazının son sünnetindeki ihtilaf gibi. Onu mescitte kılarsa kaç kılarmış? Dört kılarmış. Eve dönerse iki rekat şeklinde kılarmış nebihissalatü vesselam. Peki akşam namazının sünneti öncesinde hiçbir şekilde öncesinde şu müstahap az önce söylediğimiz mesele vardı ya. E, hani her ezanla kamet arasında namaz vardı. Gene burada müstahaptır. Bir de şöyle bir hadis var. Nebi sallallahu şöyle diyor. Sallu qabl el magrib. akşam namazına önce namaz kılın. Sabu sallu qabl emir var bak iki kere. Sonra da diyor ki makale fi sani e. dileyen kılsın. Yani eğer limenşe edemeseydi o zaman vacip olacaktı. Yapmamız gerekiyordu. Ama sonra limenşe isteyen yapsın deyince ne oluyor bu? Müstehap oluyor. Gene Enes İbni Malik'ten var. Az önce söylediğimiz hadis. Ee, gene orada iki rekat kılmak caizdir. Her ezanla kamat arasındaki namaz. Bir de yatsın namazının sünneti. Sonrasında da iki rekat sünneti zaten sabit. Az önce söylediğimiz İbni Ömer hadisi ben tekrar zikretmiyorum. En son kalan namaz da yatsın namazı vakti öncesinde Türkiye'deki başka bir problem öncesinde peygamberin yaptığı revatip bir sünnet yok. Ya Ebu Hanife bile şey diyor. Hani güzeldir yatsıdan önce hani her ezanla kamet arasındaki namazlar güzeldir isteyen kılabilir, kılan ecrini alır diyor. Halbuki peygamberin böyle bir revatip sünneti, müekket sünneti hadislerde sabit olmamıştır. Bunun hakkında hatta Ümmül Kura bir kitap yazdı. Yatsı namazın ilk sünneti diye. Yani kitap şöyle 80 sayfalık bir kitap. Sadece yatsı namazından önce böyle bir sünnetin olmadığını ispatlamak için alimlerin görüşlerini ortaya koymuş. Ama dediğimiz gibi dileyen 2 rekatlık namazı kılabilir. Sonrasında müekked olan i̇bn Ömer'den gelen hadis vardı. Hatırlayın Ümmül Hubeb'den de geldi. Nebi Salsan'ın her yatsı namazından sonra 2 rekat nafile namaz kıldı. Nedir? Sabittir. İnşallah burada kalalım haftaya Vitir çünkü Vitir uzun Vitir namazı bağlı geliyor mesela biraz uzun içinde kunutun şekli keyfiyeti olduğu için burada kalalım hafta inşallah oradan devam ederiz sözlerimize bir güzellik varsa Allah verir sözlerinin güzelliğinden. bir kötülük varsa nefsinden ve şeytandandır. bu aqlid a'wana anil hamdulillahi rabbil alemin subhanakallahumma wa bāmlik ašhadu anla illa anta <gülüyor> Bu nafileleri <gülüyor> alışkanlık geldiği zaman normal kalıyor ama insanlar böyle <gülüyor> nafileleri şey yaptırsanı tembek tembek